Günaydın. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Seçimler geldi geçti, hatta Cumhurbaşkanlığı seçimleri konuşulmaya bile başlandı. Peki yerel seçimlerden geriye neler kaldı? Bunun en büyük örneklerinden biri İstanbul Hepimiz tarafından Change.org'da başlatılan kampanya. Şimdilerde www.istanbulhepimizin.org sitesi üzerinde de çeşitli video, haber ve katılımcı etkileşimiyle sürdürülen çalışma İlk aşamasını böylece doldurdu. Seçimlere kadar birbirine söz veren İstanbullulara iyi haber İstanbul hepimizden geldi. İstanbul hepimizin geçen hafta yayınladığı mektupla imzacılarına seslendi. İşte o mektup. ''Bu seçimi sen kazandın. Yerinden katılımcı ve şeffaf bir yönetim için İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayarak ben de varım.'' dedin. ''Kısa zamanda 20 bin İstanbul severle birleştin.'' Desteğinle İstanbul'da 3 partinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve 76 içinin başkan adayı İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladı. Adaylardan 4'ü belediye başkanlığını kazandı, birçok genç aday seçimlerden başarıyla ayrıldı. Birçok kadın adayın hikayesi bizlere umut oldu. İstanbul'da LGBTİ dostu belediyecilik protokolünü imzalayan 4 aday yerel seçimleri kazandı. Gençler kazandı. Sandığa sahip çıkan sivil toplum kazandı. Kadınlar kazandı. Artık kim kazandı diye soranlara gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. Bu seçimi şehrin yeniden yönetilmesini arzulayan ve harekete geçenler kazandı. İstanbul hepimizin oy ve ötesi sandık başındayız gibi birçok yeni sivil girişim kazandı. Şimdi önümüzü çok daha net görüyor ve inanarak altını çiziyoruz. Henüz yeni başlıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne Change.org'daki imza kampanyasını bu kazanımlar ve teşekkürlerimizle sonlandırırken tüm enerjimizle İstanbul Hepimizin.org adresinde yerinden katılımcı ve şeffaf bir yönetim için birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Takip et, katıl, senin gibi düşünen İstanbul severleri çağır, İstanbul Sözleşmesi'ni imzalat, birlikte ileriye bakalım. Neler yapabileceğimizi ve yaptığımızı İstanbul Hepimizin.org sitesinden birbirimize haber verelim, şehrimize sahip çıkalım. Çünkü İstanbul senin, İstanbul hepimizin. Hepimiz şehrimizde ve ülkemizde bütün idari süreçlerde... Adem'i merkeziyetçi, öz yönetimci bir zihniyetin egemen olmasını talep ediyoruz. Bu zihniyetin hayat bulması için mahallemizin, şehrimizin yönetimine katılım talep eden barışçı baskı gruplarını oluşturmanın çok önemli politik bir tutum olduğunu düşünüyoruz. Şimdi önümüzde üç önemli konu var. Birincisi, aramızda etkin bir iletişim ve çalışma modeli geliştirmek. İkincisi, sözleşmenin tarafı olan birey sayısını çoğaltmak. Üçüncüsü İstanbul'da yerel yönetim süreçlerine katılacak ve denetleyecek araçları yaratmak. İstanbulHepimizin.org'da görüşmek üzere. Bu mektupla imzacılarına teşekkür eden ve kazanımları ileten İstanbul Hepimizin bundan sonraki süreçte katılımcı demokrasi için şartların takipçisi olmaya devam ediyor. Sırada Ankara var. İlk haberin konusu Ulus Meydanı. Onur Ayp Aydın tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Ulus Meydanı'nın yeniden düzenlenmesi ve yayaya açılması. Onuralp trafiğe kapalı tek bir meydan olmayan ülkemizin başkentinde ulus için cumhuriyete yakışır bir meydan istiyoruz. Ulus meydanı ilk meclis binası ve ünlü Atatürk heykeliği ile ülkemizin en önemli meydanı iken bugün izbe ve çağ dışı kalmıştır. Meydanın bulunduğu topraklar Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıktığı yerdir. Kurtuluş Savaşı'nın idamesinden, Cumhuriyet'in inkılaplarına kadar ülkenin kaderini belirleyecek en önemli kararlar bu meydan ve civarında alınmıştır. Hal buyken, bugün ulus unutulmuş, 60-80 döneminin ve günümüzün zevksiz betonlaşmasına maruz kalmıştır. Meydanda bulunan Türkiye'nin tartışmasız en değerli Atatürk anıtı bir köşeye alınmış, çevresinde bugünlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda da hizmet eden beton binalar yapılmıştır. 1920-50 döneminde yapılan Ankara Palas, ilk ve ikinci meclis ve banka binalarının mimarileriyle uzaktan yakından hiçbir benzerlik taşımayan bu binalar, Ankara'nın yöresel mimarisine de oldukça uzaktır. Diyerek meydanın mevcut halini dile getiriyor. Onur Alp diyor ki Twitter fenomeni belediye başkanımızsa benim şehrimin hiçbir eksiği yok beyanı ile ulustaki eksiklikleri görmeye vizyonunun yetmediğini kanıtlamıştır. Şehrin merkezi unutulmuş, şehir ruh ve estetikten yoksunlaştırılmışken kendisi turizmi arttırmanın yoluna şehrin kilometrelerce uzağına yapılan kapılar, 30 metrelik dinozor ve Ankara boğazı gibi çılgın projelerde aramaktadır. Ulusun bu durumundan kurtulması için meydan ve bölgesi acilen yeniden düzenlenmeli. Meydan yayalara açılmalıdır. Bu Türk gençliğinin cumhuriyetin kurucularına, şehitlerine ve tarihine bir borcu olarak atfedilmeli ve bu suretle gerek hükümet gerek millet desteğiyle acilen bu proje hayata geçirilmelidir sözleriyle talebini dile getirmiş Ulus Meydanı'nın yeniden yayalara açılması ve yaya dostu bir meydan olarak Ankara'ya kazandırılması için. Bugünün üçüncü ve son haberi de Ankara'dan. El Birliği İyilik isimli oluşum tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının Misak-ı Milli Müzesi olması. Kampanya sahibi 94 senedir kayıp olan Misak-ı Milli Belgesi'nin imzalandığı Meclis-i Mebusan binasının işgalde olduğunu dile getiriyor. Kampanya sahibi Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması için İstanbul'daki meclis, Anlaşma sonucu işgal edildi. İstanbul'da faaliyetlerine devam edemediği hilafeti ve Osmanlı'yı kurtarmak iddiasıyla Ankara'ya taşınan 23 Nisan 1920'de dualarla açılışı yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asıl tarihi kuruluşu 23 Aralık 1876'dır. Çünkü meclisimi bu sanın devamı niteliğindedir ve milletvekillerinin çoğunluğu Ankara'daki birinci mecliste de vekillik yapmıştır. Ahtı Milli Beyanamesi adıyla yayınlanan Misak-ı Milli Belgesi'nin 94 senedir kayıp olduğu gibi ilk meclis yani Meclis-i binası da kayıptır hatta işgal altındadır. Arşiv bir milletin beynidir, hafızasıdır. Meclis-i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma ofisi ve müze olmalıdır. Birinci meclis vekillerinin Lozan Anlaşması'nı imzalamamaları sebebiyle birinci meclisin fesi ve 94 senedir saklanan belgeden sebep neleri kaybettiğimizi düşünelim. Mebusan Meclisi zabıtlarının da açıklanmasını sağlayalım diyerek talebini dile getirmiş. El birliği iyilik oluşumu şöyle diyor. 27 Mayıs 2011'den beri hukuki, adli ve idari ısrarlı takiplerimizin sonuç vermesi sevindirici ancak... Osmanlı Meclisi Mebusan binası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredilmeli ve gayesine uygun kullanılmalı. 94 senedir ülkemizi işgalciler, diktatörler ve sömürü valileri idare etmiyordu. Bugün başladığımız imza kampanyamızı Misak-ı Milli'nin imzalandığı 28 Ocak tarihine kadar hatta Hilafet Merkezi Müzesi yapılasıya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devir edilinceye kadar sürdüreceğiz sözleriyle hem talebini hem de kararlılıklarını dile getirmiş kampanya sahibi. Change.org'da her türden toplumsal mücadele devam ediyor. Hepinize iyi haftalar dileriz. Esen kalın.